Altıncı nükteli işaret, nakli sahih i i ile Hazreti Fatimaya radya Allahu anha ferman etmiş ki, enti awwalu ehli beiti luhukam bi deyip, Ali beytimden herkesten evvel vefat edip bana iltihak edeceksin diye söylemiş, altı ay sonra haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem ebaze e ferman etmiş. سَتُخْرَجُ مِنْ هُنَا وَتَعِيْشُ وَحْدَكَ وَتَمُوتُ وَحْدَكَ deyip, Medine'den nef yedilip, yalnız hayat geçirip, yalnız bir sahrada vefat edeceğini haber vermiş. Yirmi sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem Enes İbni Malik'in halası olan Ümmü Haram'ın hanesinde uykudan kalkmış, tebessüm edip ferman etmiş. رَأَيْتُ أُمَّتِي يَغْزُونَ فِي الْبَحْرِ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّ Ümmü Haram niyaz etmiş. Dua ediniz, ben de onlarla beraber olayım. Ferman etmiş, beraber olacaksın. Kırk sene sonra zevci olan Ubade İbn Sa'mit refakatiyle Kıbrıs'ın fethine gitmiş, Kıbrıs'ta vefat edip mezarı ziyaret olmuş. Haber verdiği gibi aynen zuhur etmiş. Hem nakli sahih kat'i ile ferman etmiş ki, yahrucumün taqiifa keldabun ve mubir. Yani Sakif kabilesinden biri davay-ı nübüvvet edecek ve biri hunhar zalim zuhur edecek deyip, nübüvvet dava eden meşhur muhtarı ve yüz bin adam öldüren haccac Zalim'i haber vermiş. Hem nakli sahih kat'i ile setüftehul kostantiniyetü fe ni'mel emir-u ve ni'mel ceyş-u deyip, İstanbul'un İslam eliyle fetholacağını, ve Hazreti Sultan Mehmet Fatih'in yüksek bir mertebe sahibi olduğunu haber vermiş, haber verdiği gibi zuhur etmiş. Hem nakli sahih katî ile ferman etmiş ki, innaddine lau kane menutan bi thurya lena lehu rijalum min abna ifaris deyip, başta Ebu Hanife olarak İran'ın emsalsiz bir surette yetiştirdiği ulema ve evliyaya işaret ediyor, haber veriyor. Hem ferman etmiş ki, ''Alim-ı Kureyşin yemle'u tibaqa'l-arzi ilme deyip, İmam-ı Şafii'ye işaret edip haber veriyor. Hem nakli sahih-i ile ferman etmiş ki, ''Setefteriku ümmeti 73 ve en-nâciyetu vâhidetum minhâ.'' ''Kîle, men hum, kâle mâ ana aleyhi ve ashabî'' deyip, ümmeti yetmiş üç fırkaya inkısam edeceğini, ve içinde fırka inacıye hikamile ehli sünnet ve cemaat olduğunu haber veriyor. Hem ferman etmiş ki el kaderiyyetü mecusu هذه الأمة deyip çok şubelere inkısam eden ve kaderi inkar eden kaderiyye tayifesini haber vermiş, hem çok şubelere inkısam eden rafizileri haber vermiş. Hem nakli sahihi kat'i ile İmam Ali'ye radıyallahu an demiş. "Sen de Hazreti İsa Aleyhisselam gibi İki kısım insan helakete gider. Birisi ifratı muhabbet, diğeri ifratı adavetle. Hazreti İsa'ya Nasrani muhabbetinden haddi meşru'dan tecavüz ile haşa İbnullah dediler. Yahudi adavetinden çok tecavüz ettiler, nübüvvetini ve kemalini inkar ettiler. Senin hakkında da bir kısım haddi meşru'dan tecavüz edecek muhabbetinden helakete gidecektir. Nebzün yukarılehumur rafıdı ye demiş. Bir kısmı senin adavetinden çok ileri gidecekler, onlar da havariçtir ve emevilerin müfrit bir kısım taraftarlarıdır ki onlara nasibe denilir. Eğer denilse, Ali Beyte muhabbeti Kur'an emrediyor. Hz Peygamber Aleyhisselatuatu vesselam çok teşvik etmiş. O muhabbet şialar için belki bir özür teşkil eder. Çünkü ehli muhabbet bir derece ehli sekirdir. Ne için şialar hususan Rafiziler o muhabbetten istifade etmiyorlar. Belki işaret-i ile o fârt muhabbetten mahkûmdurlar. El cevab Muhabbet iki kısımdır. Biri manayı yı harfiyle yani Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam hesabına Cenabı Hak namına Hazreti Ali ile Hasan ve Hüseyin ve Ali Beyti sevmektir. Şu muhabbet Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın muhabbetini ziyadeleştirir. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine vesile olur. Şu muhabbet meşrudur. ifratı zarar vermez, tecavüz etmez, başkalarının zemmini ve adavetini iktiza etmez. İkincisi manay ismiyle muhabbettir. Yani bizzat onları sever. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı düşünmeden Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını ve kemalini ve Hazreti Hasan ve Hüseyin'in yüksek faziletlerini düşünüp sever. Hatta Allah'ı bilmese de, peygamberi tanımasa da yine onları sever. Bu sevmek Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam'ın muhabbetine ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine sebebiyet vermez. Hem ifrat olsa başkaların zemmini ve adabetini iktiza eder. İşte işaret-i nebeviye ile Hazreti Ali hakkında ziyade muhabbetlerinden Hazreti Ebubekir Sıddık ile Hazreti Ömer'den teberri ettiklerinden hasarete düşmüşler ve o menfi muhabbet sebebi hasarettir. Hem nakli sahih katî ile ferman etmiş ki ida مشاول مطایتاء ve خدمت هم بنات فارس و روم رضد الله بأسهم بينهم و سلطة شرارهم deyip ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti. O vakit belanız fitneniz içinize girecek. Harbiniz dahilii olacak. Şerirleriniz başa geçip hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar. Haber vermiş, 30 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahihi kat ile ferman etmiş ki ve tuftehu hayber ala yedei aliyin deyip Hayber kalasının fethi Ali'nin eliyle olacak. Memulün pek fevkinde ikinci gün bir mucize-i olarak, Hayber kalasının kapısını Hazreti Ali çekip kalkan gibi istimar ederek, fethe muvaffak olduktan sonra kapıyı yere atmış. Sekiz kuvvetli adam, o kapıyı yerden kaldıramamış. Bir rivayette kırk adam kaldıramamış. Hem ferman etmiş ki, La takumus saatu hatta تَقْتَتِ لَا فِي اَتَانِي دَعْوَاهُمَا diye, sıffînde Hazreti Ali ile Muaviye'nin harbini haber vermiş. Hem ferman etmiş ki, اِنَّ عَمَّارًا تَكْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَ diye, bâgî bir taife, Ammar'ı katledecek. Sonra, Sıffîn Harbi'nde katledildi. Hazreti Ali, onu Muaviye'nin taraftarları bâgî olduklarına hüccet gösterdi. Fakat Muaviye tevil etti, Amr ibnül As dedi, bâgî yalnız onun katilleridir, umumumuz değiliz. Hem ferman etmiş ki, İnne'l fitne la tazharu ma dama diye, hayya. Hazreti Ömer sağ kaldıkça içinizde fitneler zuhur etmez haber vermiş, öyle de olmuş. Hem Sehl İbni Amr daha imana gelmeden esir olmuş. Hazreti Ömer Resulullah aleyhissalatu vesselam'a demiş ki: izin ver, ben bunun dişlerini çekeceğim. Çünkü o fesahatiyle küffar-ı Kureyşi harbimize teşvik ediyordu." Resûl-Ekrem ve selam ferman etmiş ki, asa en يَقُومَ مَقَامًا يَسُرُّكَ ya Ömer diye, Resûl-Ekrem ve selamın vefatı hengamında olan dehşetengiz ve sabırsuz hadisede, Hazreti Ebu Sıddık, nasıl ki Medine-i Münevvere'de kemal metanetle herkese teselli verip, mühim bir hutbe ile sahabeleri teskin etmiş, aynen onun gibi, şu sel, o hengamda Mekke-i Mükerreme'de aynı Ebubekir Sıddık gibi sahabeye teskin ve teselli verip malum fesahatiyle Ebubekir Sıddık'ın aynı hutbesinin mealinde bir nutuk söylemiş. Hatta iki hutbenin kelimeleri birbirine benzer. Hem Surakaya ferman etmiş ki: "Keyfe bike izâ ulbiste zivarâ Kisra" diye. Kisra'nın iki bileziğini giyeceksin. Hazret Ömer zamanında Kisra mahvedildi. Zinetleri ve şahane bilezikleri geldi. Hazret Ömer Surakaya giydirdi dedi. Elhamdülillahi lediselebehuma Kisra ve elbesehuma Suraka. İhbar-ı nebeviyi tasdik ettirdi. Hem ferman etmiş ki, ida dahabe Kisra fela Kisra ba'dahu diye Kisra'yı Fars gittikten sonra daha Kisra çıkmayacak haber vermiş hem öyle olmuş. Hem Kisra elçisine demiş Şimdi Kisra'nın oğlu Şirvey Perviz Kisra'yı öldürdü. O elçi tahkik etmiş, aynı vakitte ölü olmuş, o da İslam olmuş. Bazı ehadiste o elçinin adı Firuz'dur. Hem nakli sahihi kat'i ile Hatib İbn Beltea'nın gizli Kureyş'e gönderdiği mektubu haber vermiş. Hazreti Ali ile Miktadı göndermiş. Filan mevkide bir şahısta şöyle bir mektup var. Alınız, getiriniz. Gittiler Aynı yerden aynı mektubu getirdiler. Hatıbı celbetti. Neden yaptın? demiş. O da özür beyan etmiş, özrünü kabul etmiş. Hem nakli sahih ile Utbe İbni Ebi hep hakkında ferman etmiş ki, yeklühu Kelbullah diye Utbenin akıbet ifeciyi haber vermiş. Sonra Yemen tarafına giderken bir arslan gelip onu yemiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın hem bedduasını hem haberini tasdik etmiş. Hem nakli sahih ile Fetih-i Mekke vaktinde Hazreti Bilal Habeşi Kâbe damına çıkıp ezan okumuş. Rü'esâ-i Kureyş'ten Ebi Süfyan, Attab İbni Esid ve Haris İbni Hişam oturup konuştular. Attab dedi: "Pederim Esid bahtiyar idi ki bu günü görmedi." Haris dedi ki: "Muhammed bu siyah kargadan başka adam bulmadı mı ki müezzin yapsın?" Hazreti Bilal Habeşi'yi tezzif etti. Ebi Süfyan dedi: ben korkarım bir şey demeyeceğim kimse olmasa da şu bathanın taşları ona haber verecek, o bilecek. Hakikaten bir parça sonra Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara rast geldi, harfiyen konuştuklarını söyledi. O vakit atta bile hariş şehadet getirdiler, Müslüman oldular. İşte ey biçare mülhid, Peygamber Aleyhisselatü Vesselamı tanımayan kalpsiz adam. Bak. Kureyş'in iki muannit büyükleri bir tek ihbar-ı gaybi ile imana geldiler. Ne kadar kalbin bozulmuş ki manevi tevatürle bu ihbar-ı gaybi gibi binler mucizatı işitiyorsun yine kanaati tammen gelmiyor. Her neyse sadede dönüyoruz. Hem nakli Sahih ile Gazve-i Bedir'de Hazreti Abbas sahabelerin eline esir düştüğü vakitte fidye necat istenilmiş. O da demiş param yok. Hazreti i Rasûl-i ve selam ferman etmiş ki, Zevcen Ümmü Fadl yanında bu kadar parayı filan yere bırakmışsın. Hazreti Abbas tasdik edip, ikimizden başka kimsenin bilmediği bir sır idi. O vakit kemal imanı kazanıp, İslam olmuş. Hem nakli sahih-i kat'î ile muzır bir sahir olan lebid Yahudi, Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu rencide etmek için, acib ve müessir bir sihir yapmış. Bir tarağa saçları sarmış üstünde sihir yapmış bir kuyuya atmış. Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ali'ye ve sahabelere ferman etmiş. Gidiniz filan kuyu da bu çeşit sihir aletlerini bulup getiriniz. Gitmişler aynen öyle bulup getirmişler. Her bir ipi açıldıkça Resul Ekrem Aleyhissalatu vesselam dahi rahatsızlığından hiffet buluyordu. Hem nakli Sahih ile Ebu Hureyre ve Huzeyfe gibi mühim zatlar bulunduğu bir heyette Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam ferman etmiş ki: "Virsu ehadikum finnari a'zam min Uhud." diye birinin irtidadiyle müthiş akıbetini haber vermiş. Ebu Hureyre dedi: "O heyetten ben bir adamla ikimiz kaldık. Ben korktum. Sonra öteki adam Yemame harbinde Müseyleme tarafında bulunup mürtet olarak katledildi." İhbar-ı hakikati çıktı. Hem nakli sahih ile, Umeyr ve Safvan, Müslüman olmadan evvel, mühim bir mala mukabil, Peygamberin aleyhissalâtu vesselam katline karar verip, Umeyr ise, Peygamberin aleyhissalâtu vesselam katlini niyet ederek, Medine'ye gelmiş. Rasûl-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Umeyr'i gördü, yanına çağırdı, dedi. Safvan ile maceranız budur. Elini Umeyr'in göğsüne koydu, Umeir evet dedi Müslüman oldu. Daha bunlar gibi pek çok sahih ihbaratı gaybiye vuku bulmuş. Meşhur Kutubus Sitte-i Sahihaye hadisiye de zikredilmiştir ve senetleriyle beyan edilmiştir. Bu risalede beyan edilen vakaatın ekseri tevatür-ü manevi hükmünde katidir, yakînidirler. Başta Buhari ve Müslim ki Kur'an'dan sonra en sahih kitap olduklarını ehli tahkik kabul etmiş vesaire sahih-i tirmizi, nesai ve ebu davud ve müsned-i hakim ve müsned-i ahmedi ibn hambel ve delaili beyhaki gibi kitaplarda ananesiyle beyan edilmiştir. Şimdi ey mülhidi bihuş, Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam akıllı bir adam idi deyip geçme. Çünkü şu umuru gaybiyeye dair ihbaratı sadaka-i ahmediyye Aleyhissalatu Vesselam iki şıktan hali değil. Ya diyeceksin ki ozatı kuçsiyle öyle keskin bir nazar ve geniş bir deha var ki mazi ve müstakbeli ve umum dünyayı görür bilir ve etrafı alemi ve şark ve garbı temaşa eder bir gözü ve geçmiş ve gelecek bütün zamanları keşfeder bir dehası vardır bu hal ise beşerde olamaz eğer olsa harika alem tarafından verilmiş bir harika bir mevhibe olur bu ise tek başıyla bir mucize-i azamdır. Veya hut inanacaksın ki o zat-ı mübarek öyle bir zatın memuru ve şakirdidir ki her şey onun nazarında ve tasarrufundadır. Ve bütün enva kainat ve bütün zamanlar onun taht-ı emrindedir. Defter-i Kebir'inde her şey yazılıdır. İstediği zaman talebesine bildirir ve gösterir. Demek Muhammed-i Arabi Aleyhissalatu Vesselam Üstadı ezeliisinden ders alır, öyle ders verir. Hem nakli sahih ile Hazreti Halid'i, harb için Dumetul Cendel reisi olan Ukeydire gönderdiği vakit ferman etmiş ki: "İnneke teciduhu yasidul bekar, diye bakarı vahşi avında bulacağını, kavgasız esir edileceğini ihbar etmiş. Hazreti Halid gitmiş, aynen öyle bulmuş, esir etmiş getirmiş. Hem nakli sahih ile Kureyş Beni Haşimi aleyhinde yazdıkları ve Kabe'nin sakfını astıkları sayfı hakkında ferman etmiş ki kurtlar yazılarınızı yemiş, yalnız sayfedeki esma ilahiyeye ilişmemişler. Haber vermiş, sonra sayfaya bakmışlar, aynen öyle olmuş. Hem nakli sahih ile Beytül Maktis'in fethinde büyük bir taun çıkacak ferman etmişti. Hazreti Ömer zamanında Beytül Maktis fet ve öyle bir taun çıktı ki, üç günde yetmiş bin oldu. Hem nakli sahih ile, o zamanda vücudu olmayan Basra ve Bağdad'ın vücuda geleceklerini ve Bağdad'a dünya hazinelerinin gireceğini ve Türkler ve Bahri Hazar etrafındaki milletler ile Araplar muharebe edeceklerini ve sonra onlar çoklukla İslamiyet'e girecek, Araplara Araplar içinde hakim olacaklarını haber vermiş, demiş ki, يُوشِكُ اَنْ fikumul acem, الْعَجَمْ يَأْكُلُونَ ve وَيَضْرِبُونَ riqabekum. Hem ferman etmiş ki, هَلَاكُ اُمَّتِي عَلَى يَدِ اُغَيْلِمَتِمْ min كُرَيْشٍ diye, Emebiyyenin, Yezid ve Velid gibi şerir reislerinin fesadını haber vermiş. Hem Yemame gibi bir kısım yerlerde, irtidat vuku bulacağını haber vermiş. Hem gazveyi i, -i Hendek'te ferman etmiş ki, İnne Qurayişen ve Ahzabe la ygzuni ebeden ve diye bundan sonra onlar bana değil belki ben onlara hücum edeceğim haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sahih ile vefatından bir iki ay evvel ferman etmiş ki inne abden khuyira fakhtar ma indallah diye vefatını haber vermiş. Hem zeytirni suahan hakkında ferman etmiş ki Yesbi uzvı منه ila cennet. <الْكَنَّة> evvel bir uzvu şehit edileceğini haber vermiş. Bir zaman sonra Nihavent harbinde bir eli kesilmiş. Demek en evvel o el şehit olup manen cennete gitmiş. İşte bütün bahsettiğimiz umuru gaybiye 10 kısım enva mucizatından bir tek nevidir. O nev'in 10 kısmından bir kısmını söylemedik. Şimdi, bu kısımla beraber, icazı Kur'an'a dair 25. sözde, gayet geniş ihbarı gayb nev'inin, dört nev'ini icmalen beyan etmişiz. İşte buradaki nev'i ile beraber, Kur'an'ın lisanıyla gayb'tan haber verilen o dört büyük nev'i beraber düşün, gör ki, ne kadar kat'î, şüphesiz, parlak, kuvvetli, kavî bir bürhan-ı risalettir ki, bütün bütün kalbi, aklı bozulmayan, elbette iman edecek ki zat ahmediyye aleyhissalatu vesselam halıkü külli şey ve allamul guyub olan bir zatü Zülcelal'in Rasulüdür ve ondan haber alıyor